Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet bugün... Avrupa'yı bilmem ama ben Asya'ya doğru şu sırada İran sınırındayım. Doğu, Doğu Türkiye beyazıdan. sınırları Hepinize için. sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Teşekkür ederiz. Sevgi ve selamlar bizden de. Sağ tarafında Ahmet Ehani Kürt şairinin mezarı var. Karşımda çaldıran sonrasında ikinci selim için burada pardon birinci selim için burada yapılan bir küçük cami var ve sol tarafında da İshak Paşa sarayı var 17. ve 18. yüzyıl boyunca e, İstanbul'un e, iyice eriyen e, otoritesinden faydalanarak burada e, gerçek bir beylik yani, o, o Avrupa anlamında madem Avrupa'ya doğru program biraz da Avrupa'dan bahsedelim. feodal bir e, beylik kurmuş olan İshak oğullarının sarayı e, var bu e, e, Topkapı'ya şirk yani e, Rakip e, Olduğu Söylenilmiş o zamanlar Padişah Selim Selim'de pek kuzmuş bu işe Zaten ondan sonra 19. yüzyıl boyunca zaten Osmanlı'nın tekrar Peki şey e, restore edilmişti. Ya bu, bu biliyorsun burası restorasyon açısından bir e, e, destan bir yer. E, 20 yıl boyunca restore edildi. E, dinlenen e, tipi restorasyonlar yapıldı. Yıkıldı bir daha yapıldı. Şimdi bu Efes'teki teras evler e, gibi bir üstü kapalı üstü camla örtülü. Dolayısıyla e, iklimden koruyan, yani ki buranın iklimini tahmin edebilirsin. Ağrı Dağı hemen şurada. Ağrı'nın tepesi açık. Ararat veya Masif Ermenilerin deyimiyle e, e, oradan korumak amacıyla bir, bir cam bir e, çatı var e, önemli yerlerinde ve e, epey düzelmiş. Ama 20 yıl boyunca restorasyon nasıl yapılmamalı dersi verilebilecek şekilde ve hırpalanmış bir eser bu Sakdaş Sarayı tabii, tabii buraya da mahsus değil yani İstanbul'da da ve Türkiye'nin her yerinde yani restorasyonun da tarihi olmadığı için veya tarihi varsa da kitabına uydurulduğu için Türkiye bir restorasyon terörü yaşar. Zaten e, Surlar İstanbul, içinde mesela İstanbul evet, Surları evet. içinde çok tipik bir örneği de İstanbul Surları onun bu felaketi. Artık, ve, ve, artık bu işin yani bu iş ayyuka çıktı hakikaten ve UNESCO'nun Dünya Miras Komitesi son Temmuz ayı ve Ağustos başı da yaptığı değerlendirmesinde yani yıllık toplantısında İstanbul'u tehlike altındaki listeye bu zaaflardan ötürü yani kötü koruma, yanlış restorasyon e, gibi ve sadece surlarla ilgili değil her konuda. Özellikle de Süleymaniye Camii'nin ile alakalı bu Haliç üzerinde yapılan köprünün bu 65 metreye çıkan boynuzlarının e, kabul edilemez e, bir e, iş olduğuna kanaat getirerek e, toplantı öncesinde... Rezidiye Tavbarlı'da yapıldı toplantı. Ee, tehlike altındaki isteğe düşürme kararı almıştı malum. Bu maalesef basında e, yok öyle bir şey. İşte vazgeçti UNESCO falan diye e, İBB tarafından servis edilen bir takım haberlerle e, görüldü. Halbuki tabii kazın ayağı öyle değil tabii. E, ve yapılan toplantıda İBB e, yetkilileri e, İl Genel Meclisi'nden iki kişi Hatta o e, Halif üzerindeki köprüyü yapan firmanın adamları da anlaşılan o. E, oraya gidip savunma yapmışlar. Yok vallahi billahi biz oraya boynuz yapmayacağız. Süleymaniye'nin e, görünüşünü bozmayacağız diye tarihte bulunmuşlar. Çünkü iş çok büyüdü. E, başbakan girdi devreye. Kültür Bakanı Başbakan'ı e, ikaz etti. E, başbakan da talimat verdi. Yani böyle bir kepadelik. Evet, ironik de bir durum aslında. Yani öncelikle İslam ağırlıklı olan bir iktidarın yani, e, e, aynı zamanda Süleymaniye gibi işte İslam tarihine de gönderme yapan yani Osmanlı tarihine önemli bir eseri böyle gölgeleyebilmesi <gülüyor> ilginç. Gözbebeği Osmanlı yani gözbebeği yani. Gözbebeği evet. Edirne. Ve herhalde Sinan'ın en önemli eserlerinden ve dünya mirası e, dahil e, olağanüstü bir e, yapı Süleymaniye ve camisini korumaktan aciz e, bir şehirden söz ediyoruz yani. altını siz gibi. Şimdi e, bu yapılan savunma sonrasında e, e, karar değiştirildi. E, şimdilik tehlike altındaki listeye düşürülmedi İstanbul. Ve e, 1 Şubat 2011'e kadar e, bir yönetim planı, yani bütün e, tarihi yarımada ve İstanbul'un tarihi alanlarıyla ilgili bir yönetim planı e, istiyor. E, koca bir rapor istiyor. Hiç, yani 5 ay Evet sadece bir ertelenmeden Aynen. bahsediyoruz. Son konuştuğumuzda zaten bıçak sırtında bir noktadaydı belli değildi. Şimdi de bir ertelenmeye dönüşmüş oluyor. Durumun tehlikesinin devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Tabii burada. ki. Tabii ki. Ayrıca bir şart var. Bir çevre, çevre etki değerlendirme analizi istiyor. Bu köprüyle. alakalı yani Haliç üzerinde yapılacak metro köprüsü ile alakalı Sırf o değil tabii konu yani bir de e, o e, bu, e, metro köprüsü e, tekerlekli e, to, toplu taşıma araçları ile ilgili de bir sorun var yani tarihi yarımada aslında çöküyor tarihi yarımada bütün bu e, yani o ulaşımla o insan özellikle ulaşımla insan yo yoğunluğundan ziyade ulaşımla çöküyor yani Açıkçası normal bir memlekette olsa orası bütün tarihi yarımada tamamen e, yayaları açık e, ve sadece elektrikli küçük araçların gidip geldiği bir e, şehrin böyle bir, e, mahallesi haline dönüştürülür ama nerede öyle bir akıl? günün birinde bunları da göreceğiz ama o zamana kadar ne sarnıç kalır orada evet, bu, o zaman diyor ve o, e, bir, yani yere çök. vatan sarnıcının da evet, evet. E, çökmesi ihtimalinden bahsediliyoruz bir de tabi bütün bunların en ironik taraflarından biri de 2010 Kültür Başkenti evet, evet, İstanbul'da şey, bunun hayatı. olmadı <gülüyor> evet işte o yüzden zaten başbakanın talimatı o çerçevede e, hızlı e, hayatı geçirildi Bu savunmada işte biz köprünün ayaklarını öyle uzatmayacağız dendi. Yontulacak ama köprü yapılacak tabii. Bu çevre etki değerlendirme raporunun son tarihi ise 15 Ekim yani neredeyse yarın. Yani şimdi bu işin bahameti karşısında İstanbul'da özel ve sivil toplum kuruluşları kültür ve sanat alanında çalışan e, kuruluşlar bir araya geldiler Ağustos başında e, ve İstanbul Kültür Mirası platformunu kurdular, İKMP. E, bu İKMP giderek büyüyor. E, işte artık yani tatil ve bayram sonrasında herhalde iyice görünür bir hale gelecek. E, şimdi bugünlerde e, belediyeye bu ÇED raporunu çünkü belediye hazırlayacak. UNESCO 3 tane this İstanbul bizim istediğimizi yaparız, dünya umrumuzda değil falan diyen bir belediye yönetimi var ee, şu sırada. ikinci dönem seçildi bu yönetim malum. Ee, e, bu e, vurdumduyu mantık ve neredeyse yani, yani üstahlık karşısında e, kültür ve sanat insanlarının önündeki tek çare tabii uluslararası e, kurum ve kuruluşlar. Ee, bu anlamda e, UNESCO'nun Dünya Miras Komitesi'nin e, e, ivmesi çok önemli tabii. Ama iş onları da bitmiyor. Bu Sulukule biliyorsun yıkıldı. Sulu Kule'liler e, e, dört e, Sulu Kule sakini ve e, Sulukuleyi yaşatma derneği e, AHİME e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu ve onların da e, ilk defa oluyor böyle bir şey e, başvurusu kabul edildi. burada çok önemli bir bu geçenlerde kabul edildi sonuç ne olursa olsun bunun kabul edilmesi bile yani buradadır bir, bir umut ışığı doğduğunu söylememiz yani çünkü, kabul edildi derken de teknik bir şeyi de izah <gülüyor> edelim yani başvurunun görüşülebilir bulunması çok başvuru çünkü çoğu başvuru reddediliyor. Evet şartları yani, çeşitli yani, evet, yazılmıyor veya usulü e, veya <gülüyor> özel ilişkin şartları sözleşmeye uygun olmadığı evet, gerekçesiyle. Sözleşmesiyle alakası olmuyor. Bunun kabul edilmesi aslında bir iştiyattır. Yani kabul edilmiş olması bile bir iştiyattır. İKMP bunu daha duy duyacağız ileride İKMP'yi eminim. Ee, ve çünkü artık bu işin Bu işi ciddiye almanın zamanı geldi geçti bile yani İstanbul e, her anlamda e, gidiyor elden gidiyor zaten gitti büyük bölümü ama e, yani buna artık bir dur demenin kesinlikle bir dur demenin zamanı geldi keza geçenlerde de bahsetmiştim bu e, 3. köprüye karşı imza kampanyası evet. herhalde bu Eylül içerisinde başlayacak aldığım bilgiler o e, doğa derneğinden. Ee, bu da e, çok ses getirecek bir iş olacaktır herhalde. Evet, eleşimde. ben de o yönde Yeşiller'den ve başka kanallardan bilgiler geliyor. Evet, o da 3. Köprü'de bunun bir başka yönü. Evet, elimizdeki konulardan biri de bu Hrant Dink davasındaki savunma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Ee, evet. savunma o acıklı savunma, acıklı savunma meselesi utanç verici evet. Yani bir kere böyle bir savunmaya gerek var mıydı? Epiki temel soru o. Ama tabi devlet refleksiyle bu savunma hazırlanmış ve hakikaten yüz kızartıcı bir savunma. Yani Huran'ın bu kirli kan meselesi. ile ilgili geçen pazar e, baskın oran radikal ve ondan önce e, Ağustos'taki köşesinde bu ile ilgili mufassal bir makale yazdı herkese <gülüyor> davet ederim yani okumaya. Evet. Bu o, o yazı e, üzerinden e, 301'den e, yargılanmıştı rahmetli. Ondan sonra Yargıtay'da da e, kararı onamıştı e, ve Grant e, orada çökmüştü ve aslında Grant'ın ölüm fermanıydı bu. Ee, ve e, yapılan savunma e, tekrar bu, bunu e, yani tekrarlıyor aynı devlet mantığını orada Türkleri hakaret ve bunun bir nefret söylemi olduğunu bile getiriyor ve bunu da Alman Nazi partisi yani adı öyle değil ama e, Cumhuriyetçi parti yanılmıyorsam e, onun Künen adında bir e, başkanı var o da Ahime gidiyor ben bunları Almanya'da söylemeye serbest. O, söylememin serbest olması lazım diye hayırsa serbest olamazsın diye bir işte adı var. E, çünkü bu nefret söylemidir diyor e, Ahim. Onu emsal gösteriyor bizim savunma e, ve orada tabi e, çanak çömlek patladı. Evet, George ee, Or George Orwell'i her zaman çok sık anıyoruz giderek artan bir sıklıkta ama yani bu hakikaten onun mezarında fırfır döndürebilecek bir evet. şeydi. Yani Rand Dink kalibresinde bir evet. insan hakları mücadelecisini evet. e, bir Nazi söylemiyle birleştirmek ancak e, yani çok tamam, zor ve milliyete karşıt mı karşıtı milliyetçiliğe karşıtı. Milliyetçi evet. karşıtı. Tamamen yani hiçbir zaman milliyetçi söyleme paye vermemiş bir adamı sen tut. Aşırı milliyetçi bir söylemle aynı potaya koy. Yani Allah herkese akıl fikir versin ama bu mesele bence bu değil. Şimdi burada bir hakikaten bir nevi skandal yaşandı. Ama bunun arkasında başka şeyler var. Yani başka derin sorunlar var. Çünkü Hrant öldüğünde de hatırlayacaksın oh olsun diyenler olmuştu öldürüldüğünde. Ee, ve e, bu yeni değil yani bu e, işte böyle söylersen cevabı da böyle olur e, diyen pek çok insan vardı Türkiye'de de hala var buna şaşırmıyorum ben ama şaşırdığım şu şimdi bu e, yani hırsı öldüren iddiaçı veya neo iddiaçı zihniyetle mücadele eden bir hükümetin e, iki bakanlığının imzasıyla Avrupa'ya sunuluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunuluyor. Bence en büyük skandal burada. Çünkü yani bir tarafta malum e, hükümet bu e, e, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun e, ve genelde yargının yani bu 80 e, darbesi sonrası ortaya çıkan devlet içinde devlet haline gelmiş olan yargının ve tamamen iddiaçı bir zihniyetle hareket eden bu yargının e, e, üzerindeki etkisinden kurtarmaya çalışıyor Türkiye'yi. Aynı zihniyeti katletmiş olan, aynı zihniyet tarafından katledilmiş olan e, rahmetli Hrant'a gelince e, orada o savunmayı yazan bürokrat korunuyor. Evet. O, o, Kemal Kılıçdaroğlu bence bu. Ve yani şeyi de an, anlarsak, bilmiyorum gördün mü onu ama e, Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Der Spiegel dergisine vermiş olduğu bir mülakat var. Orada e, hükümet devleti ele geçirmeye çalışıyor diye bir şey söylemişti. Onunla biraz e, tuhaf bulduğumuzu konuşuyorduk ama burada... Aynı mantıktan çıkarak tersine bir çıkarım yapabiliriz belki. Evet, Burada da devlet, yani, devlet iktidar tabii. partisini ele geçiriyor galiba. Yani, bu, yani şöyle tabii Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekiyor. Hem Sadullah Ergin Adalet Bakanı hem e, Ahmet Davutoğlu e, Dışişleri Bakanı bu savunmayı taksit etmediklerini söylediler. Evet. Ama... ama bu savunmanın nasıl yapıldığı yani böyle bir savunma nasıl yapılır e, bu konuda hiçbir şey söylemediler de demek ist azından her gün korudu yani üstüne gitmeyin dedi e şimdi bu, bu, bu olacak iş değil yani bu bu burada çok ciddi bir sorun var ve oradaki kurumsal taassup çalıştı ve farkında dahi olmadan yani aynı zihniyetin başka bir emareti konusunda hükümet sınıfta kaldı burada yani. Hadi koyalım. Arap, Dink de rahmetli olduğu da geçen gün taraf gazetesinde ve benzer şeyler. Evet de, okuduk de, o yazıyı. Yazdı. Yani bir burada bu yani hükümetin artık yani veya Türkiye'deki değişimci mütedeyyin muhafazakar çevrelerin ama değişimci çevrelerin yani hangi zihniyetle mücadele ettiklerini ve bu zihniyetin tezahürlerinin sadece kendilerini ilgilendiren konularda değil, bütün Türkiye toplumunu ilgilendiren e, konularda ortaya çıktığını artık görmeleri anlamaları gerekiyor. Yani aynı zihniyet e, Türkiye'de mütedeyinlerle uğraşmıştır on yıllar boyunca. Aynı zihniyet aynı şekilde Türkiye'deki azınlıklarla da uğraşmıştır. Kürtlerle de uğraşmıştır. Dolayısıyla burada e, yani karşımızdaki değişim dendiğinde üstüne gidilmesi gereken zihniyet bir tanedir. Yani bunun farklı tezahürleri konusunda farklı tavırlar almak kabul edilebilir bir şey değildir. Yani burada böyle maalesef. Evet, buna ufak bir ilavede daha bulunayım. Size o da bugün Biyanet'te bir anette bir raper var. Şeyin, avukat Hrant Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin, Türkiye'de süren davalarda ve Dink cinayeti soruşturmasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşama, adil yargılanma, ifade özgürlüğü, etkili başvuru haklarıyla ayrımcılık yasağı ihlal ediliyor İç hukuk yolları tükeniyor. Dolayısıyla yeni bir dava açmamız ihtimali var. Çünkü bu dava zaten başladığı gibi bitiyor. Bitti o dava. Bitti o dava evet. Ve bu davanın işte tetikçileriyle yakın arkadaşlarından ibaret zaten yargılananlar. İşte Trabzon'da görülen davada etkin bir soruşturma yürütülmedi. İstanbul Valiliği'nin de soruşturma dosyalarını ve inceleme raporlarını da ısrarla göndermediği, yani iç hukuk yollarının teker teker tükendiğini belirtmiş ve cinayetin soruşturulması ile için bilgi, belge ve tanıklıklarla ilgili minimum dilekçelere cevap yok. MİT yöneticilerini soruşturulması talebi de cevap verilmeyince artık burada yeni evet. hak ihlalleri var ve yeni davalar yolda demiş. Ee, şimdi şöyle oldu. İran'ın e, öldürülmesi öncesinde ki e, yani artık Cumhurbaşkanı bile söylediği ihmal evet. var dedi. Ha, şimdi o konuyla ilgili açılmış ve ka, e, kapanmış davalar var. E, Trabzon, Samsun, İstanbul... Ee, ve e, başvuruları yanılmıyorsam dört başvuruyu ahim tek e, e, dava haline e, e, getirdi Ve bu demin adını ettiğimiz savunma bu davada verildi ee, hmm. Türkiye hükümeti tarafından devlet de değil orada Türkiye hükümeti diyor Evet ee, Şimdi e, ve bu dava sonuçlandı ancak daha sonucu açıklanmadı Ee, şimdi Eylül ayında e, adli e, tatil bittiğinde Strasburg'da açıklanacak ve e, tabii onun sonucunun yani sonucunu tahmin etmek zor değil açıkçası e, ama onun sonucunun İstanbul'da devam eden davaya etkisi tabii ki olacak da Çetin herhalde bundan söz ediyor. Evet tabi yani... tabi ondan söz ediyor onu. Bir de tabi mesela şey vardı bu Hrant Dink cinayetinden bir operasyon diye sözü edilen evet. yanılmıyorsam balyoz operasyonu muydu hangisi olduğunu hatırlamıyorum. ama birleştirilmesi talebi vardı. Onunla da ilgili bir cevap bile verilmedi. Yani işler gittikçe sarpa sarıyor bu açıdan. Ben hasılı kelam şunu söyleyeyim Grant'in artık bir kere bu, e, bu kirli kan, işte Türk'ten boşalacak kirli kan falan o yani o yargılandığı ve hüküm giydiği davadan aklanması gerekiyor. Yani bu, bu burada bir aciliyet var ve tabii e, yani bunu, bunu yapacak olan gene Türk e, adliyesidir. Zira e, günün birinde ahim o davanın tekrar görülmesini bekleyecekti. O zaman o dava tekrar görülecek, mecburen. Ve orada aklanacak. Ama onu beklemeye gerek yok. Yani Türkiye'deki yargı isterse Veya Adalet Bakanlığı böyle bir e, yani e, Hrant'dan sonra böyle bir süreci başlatabilir. Hayır, yani, aklanma sürecini başlatabilirler. Evet isterlerse. İşte bazı yazarların da dediği gibi ancak o zaman kaldırımdan kaldırılabilir Hrant'ın evet. cesedi. Hrant Evet, evet, peki. Çok evet, teşekkürler. Selamlar. Burada turizm falan yok. Bu son olup bitenler buradaki turizmi çok fena vurmuş. Öyle mi? Evet, maalesef. Yani Tufan Gölü civarı, bomboştu artık tam zamanı. Ağrıya tırmanmaya gelen ekipler çok, yani gruplar çok zayıf. Öyle anlaşılıyor. ve Bütün ümitler Van bölgesinde en azından ve civarda tabii. 19 Eylül'de e, Ahtamar Kilisesi'nde yapılacak olan ayine bağlanmış durumda. E, Van'da kalacak yer yok deniyor. Bu vesileyle e, bir zamanlar yayıncılık ve Gomida Sertüsü ilk defa muazzam bir kitap e, yayınlayacak. 160 sayfalık Ahtamar'la ilgili Ermeni ve diğer e, kaynaklardan Türkçe ve İngilizce olmak üzere. takım bir şeyler oluyor. ama e, yani Ermenistan sınır kapısının açılması da bu vesileyle tekrar gündeme geliyor. Ah, da hacını da takıyorlar mı yani? Hacı takacaklar galiba ama orada iki tane e, kraldan kralcı işgüzar e, güvenlikçi var oraya böyle gelip e, işte mum yakanları falan dövüyorlarmış. <gülüyor> evet. Çünkü emir vermişler ona. Ne demir demiri keser biliyorsun. Evet, keser. Peki Devam yolculara iyi yolculuklar diyelim. Hayırlı günler. Teşekkürler. <gülüyor> Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru.